Düşten sağ salim gelirse, ben Allah için on tane koyun keseceğim. Oğlu sağ salim geldikten sonra, ondan sonra cimriliği tutuyor, on tane koyun kesmiyor. Fetva Ondan sonra fetva aramaya başlıyor. İşte benim benim şeyleyim, benim işte dar geçli bir kişiyim falan filan. Ona soruyor, ne yapayım, ne yiğidim, keseceksin kolas? Ve biliyorsunuz, yani ön yargılı olmamak ol olmamak lazım şerehiyi yönden. Bu gibi yerlerde alimler bil ittifak diyorlar ki adak yapmak caiz değildir. Ama adak yaptıysa yani adak verdiyse Allah onu söylediği şeyi Allah Celle Celaluhu ona bahşederse mutlaka o ibadeti yerine getirmesi gerekiyor. El mühim şeyimizin dışına çıkmıştık çıktık biraz. Burada o zaman burada cimadan dolayı.